More Sabahlar some Sabahlar More Sabahlar On your love, oh. huh. Na na na na ready na, na Na na na na na nah, nah, nah, Bir saniye nah, nah, nah, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Her şey bir saniyeyle başladı değil mi? Siz hiçbir şey yapmıyorsunuz bu saniyelerde sevgili dinleyiciler. Bırakıyorsunuz kendinizi arabanızın koltuğuna mı olur? Evinizdeki koltuğa mı olur? Yoksa podcastten dinlerken bizi o, nerede oturuyorsunuz? Bırakıyorsunuz kendinizi. Bırakın. Bırakın, i̇şte bakın istediğiniz zaman. Bir dakika, tam bırakamayanlar Tam bırakamayanlar var. Bırakın. O zamanlar bir şekilde... Şey taşısın sizi. Evet. Bırakın. Çok güzel. İşte bu ya. Çok güzel. İşte bu. Hayır. Böyle acaba bir enerji şeyi mi yapsak ya? Programı mı? Köşesi. Enerji programına bayılırım. Kozmik enerji kozmik enerji. Oktay Oktay ile kozmik enerji. Ben çok anlamam ya. Oktay... Hoştan. Yani biz anlıyoruz da mı yapıyoruz lütfen <gülüyor> doğru yani. doğru var. Yani lütfen rica ederim. Bu güzel e, Daniel Meriwether şarkısını önümüzdeki dakikalarda yani önümüzdeki zaman dilimler içerisinde illa ki dinleyeceğiz. Yani bir şekilde dinleyeceğiz. O yüzden hiç kendinizi o kadar da dertle sayı etmeyin. Günaydın sevgili dinleyiciler. E, yepyeni bir gün 15 yani ayın ortalaması gibi bir e, durumla karşı karşıyayız. Ayın ortalaması dediğimiz 15 Ocak 2014. Ocak ayının ortalaması. Kaba bir hesapla. Mayaş günü. Mayaş günü olabilir. Ee, birileri için birileri... ödeme günü olabilir. Ne günü olabilir? Ödeme günü olabilir. Ödeme günleri olabilir. Mayaş günleri olabilir. Birileri alacak gün olabilir. Kritik bir gün olduğu belli. Evet. Hepimiz işimiz gücümüz rast geçsin diyerek yola çıktık bu sabah. Bakalım günün sonunda değerlendirmelerimizi bir kez daha alacağız sizlerden. Ayın ikisinde üçünde herkesle bir şey değerlendirmesi vardı. 2014 yani çok farklı gelmedi yani falan diye böyle bir değerlendirme vardı. Ben de herkese o günlerde şunu söylüyordum. Birazcık fırsat verin ya. 2013'e yani. verdiğiniz 365 gün fırsat. 2014'de de birazcık Hemen yargılamayın, edin. hüküm Hemen. vermeyin. Doğru, doğru. Bir, bir ben de o zaman sen bunları söylerken senin bu adamın dedim, döktüklerinin altına ben imzamı atıyorum dedim. Islak imza mı? Keşke atmasaydın. Çünkü bugün ayın 15'i oldu. Kaba bir hesapla ilk ayın yarısını bitirdik sayılır. Bitirdik, için. bitirdik. Yani kendini belli eder derler zaten bu 15 günlük sürede. Yıl kendini belli eder biraz etti. 2014'ten çok özür dilerim bir cacık olmayacağı e, yani mesela böyle bazen görürler bu çocuklar adam olmaz diye e, gerçekten bu yıldan bir şeycikler olmaz gibi duruyor şu ana kadar ki izlenimimiz bu yönde. Ben ama Fahir bu yılın şanslı bir yıl olacağını düşünüyorum. Her yıl şansını kendiri yaratır. Doğru. Kendi, kendisi yaratır. Daha kendisi yaratır, kendisi bozar. Çok güzel bir şarkısı vardır o konuda. Onu ben söylemeyeceğim. Siz kendi kendinize söyleyin sevgili dinleyiciler. Hiç beni de bulaştırmayın bu konuya. Sevgili Soner'in şarkısı. Sevgili Soner'in. Soner'e de buradan selam sarı kapadayı. Selam gönderiyoruz ee, kendisine. Ee, o yüzden 2014'ün şanslı bir yıl olacağını düşünüyorum ben. Yani bir şans dediğin şey de sürekli olursa bir anlamı yok Faiz. Yani bir ara gelecek, ara gelecek bir gidecek. Gelecek gidecek. Gelmeli gitmeli. Kalmalı gitmeli. Şansıyla beraber gelecek bu yıl. Şansıyla yaşasın. Nedir bu yılla ilgili böyle bir şans konusunu açtın bir kader bir şey. Hemen Diyorum muhterem bekle diyorsun. Koz, kozmik enerji köşesini başlatalım Faiz. Başlattık bile belki de Oktay. Belki de başlattık. Daha böyle ben bunu şey yapayım. Arkadaşlardan çalış. rica edeyim biraz böyle bir sinyal müzikleri falanlar filanlar. Ee, bir şeyler yapacağız Fahir. Ama daha somut konuşmalar yapacak olursak konuşmalar derken. E, Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Messi'yi biliyoruz. Messi bilmez miyiz Altın yani? Altın top ödül töreninde kırmızı takım elbisesini dün biz de hızlıca konuşmuştuk. Evet, sen de demiştin ki çok da güzel takım elbise falan Vallahi demiştin. çok güzelmiş. Ee, bir kere daha ben yakından görüyorum şu anda. Elektrik kırmızısıymış tam rengi. Bu kıyafetin. Yani çok kıyafetin. özür dilerim de hiç elektrik görmesek. Yutturacaksınız diyeceğim ama hiç elektrik de görmedik. Elektrik kırmızısı. Elektrin kırmızısı ne zaten ya? Elektriğin çok güzel kırmızısı olur. Elektriğin... Şu bizim bahçedeki şeyler gibi mi? Isıtıcıların kırmızısı gibi mi? Aa doğru işte o turuncu gibi. Bir şey elektrik değil kırmızısı değil. Yani Akkor mu demek istiyor acaba? Çünkü onlar başka türlü çalışma sistemleri var. Prensipleri farklı. Ya, Sevgili dinleyiciler sizi... Kimse, Kimse, herkes duymamış olabilir ya şey yapmadım. alakoyuyorum. Bu çocuğa. Bana öyle şey yapma herkes atla, duymamış. Artık atla matla falanla değil direkt gongla bir saniye. Ah. Evet bir tane daha vurayım. Ah. Kafama, bu kafama Oktay Demirci'nin kafasından geliyor bu ses. <gülüyor> <gülüyor> Topma vuruyorum öyle eko yapıyor. Ama <gülüyor> o... bir hoşuma da gitti doğrusu. Gider. Fark etmişsiniz. Vallahi benim. benim de hoşuma gitti Oktay. Bundan sonra sana at falan vermeyeceğim. Sen bu şeyin artık arsızı... Bir şey biz bir öyle benim senin arsızı oluyoruz. Olmuyor, duramıyoruz. Yetmiyor, yettiremiyorum. Messi'nin bu kıyafeti 1500 euroymuş. İyi yani e, bence Messi'nin kazancına göre 1500 lira. Zaten Euro kazanıyor abi. Yani Euro ile kazanıyorum. Sen onu TL'ye çevirme yani. Doğru Euro ile kazanıyorum. Euro ile harcıyorum diye konuşuyor zaten. Ee, Messi de böyle oranın İngilizlik şey İngilizli diyorum İzmirlisi gibidir. Değişik konuşur doğru. Ee, ama Dolce Gabanadan 1 milyon euro almış bu Hocam, kıyafeti giymek için. Ne kadar? 1 milyon euro. Eksi 1500 lira tabii ki onun parasını düşüyoruz tabii. kıyafetin parasını. Onu pazarlık etmiş midir acaba ya? Bakayım etmemiştir. <gülüyor> Ama etmiyorsa da o kıyafeti giymeyecekse sonra. Ya da tasarımcılar kesmiş midir onun içinden? Şimdi orada çantada bir tam 1 milyon euro yok. Ama bir yanlış anlamı olmasın. Oraya yazdık zaten küçük bir kağıda yazdık. <gülüyor> 1500 euro eksik diye. Ama şöyle bir şey var. Şimdi birinciye veremediler. ikinciye verdiler. Herhalde Messi kazanır diye sahneye çıkardı. Messi orada sahneye de çıkamadı. Sadece töreni öyle temiz bir takım. Ha, o anda, anda mı kadın? belli oldu bu altın top ödülü? E tabi canım. Herkes geldi o anda mı? Şey e, gibi. E canım yoksa niye ağlasın Ronaldo orada çıkıp hıçkıra hıçkıra? Hani şu anda sinirlerim çok bozuk ondan ağlıyorum diye. Şeyi öpüp ayrıldı ya ne? sevgilisini. Ha. Ondan ağladı diye düşünmüştüm ben. Öpüp ayrıldı ha, sevgili. Şimdi beni buraya getirdiniz Ben ne güzel orada öpüşüyorduk biz falan diye. Ya onlar zaten muhterem her yerde öpüşüyorlar. Öyle bir sıkıntıları yok onların. Ama yani işte birinciye vereceğiz diye niyetlenmiş değerli firma ama kısmet ikinci de ama en çok yani o ödül töreninde konuşulan şey altın top ödül altın toplu değil mi? Altın top ödülü evet. Altın altın top ödülünden ziyade şey de var. Yani o Messi'nin takım elbisesi de konuşuldu dolayısıyla. Yine Ronaldo ama sinir oluyordur değil mi ya? Gene bir yani yeni bir çalım yedi. Sinirli çünkü bunu biliyoruz. Birazdan yani gizli şey. sinir yani. Yine bugün gazetelerde altın top falan filan diye verildi. Bugün bak Messi de e, ilk sayfalarda 1 milyon euro aldı diye. Yine bu işten karlı çıkan Messi oldu. Gene Messi kazanıyor, gene Messi kazanıyor. Helal olsun Messi'ye, helal olsun Messi'yi sevenlere. Tabii bir de, de dünya da ikiye bölmüş durumda. Bir Ronaldo sevenler var, Ronaldo'yu sevenler Messi'den haz etmiyor. Messi'yi sevenler de Ronaldo'dan haz etmiyor. Halbuki birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olan, dünya camı, evren en çok ihtiyacımız olan günleri yaşıyoruz. Resmen paralel Messi ve paralel Ronaldo yarattılar. Vallahi öyle. Paralel Messi, paralel derken 4 bir... tane futbolcudan bahsediyoruz. <gülüyor> Yanlış anlam olmuş. <olmasın. gülüyor> Bu arada paralel Fransa'da neler oluyor diyenler varsa çok merak e, ediyorum. Önce taburcu, sonra yolcu. Efendim diyenlere hemen cevabımızı veriyoruz. Valeria Hanım mı? Evet Fransa Cumhurbaşkanı Oland'ın parantez içinde 60 oyuncu cüyeyle. 59'du ya daha 2 gün önce. İşte girdi yeni yaşını da kutladı. Şeyliymiş aslında ya bu ne derler ona. Birisi böyle gazeteciler kendi aralarında tarzı 59 yaşında mı 60 yaşında mı Nüfus kağıdında öyle yazıyor da aslında. Yok yok bu zaten şey doğumlu olduğu için. Ee, ne derler ona? Nisan doğumlu olduğu için hemen zaten şey yapıyorlar. 60 diyorlar. 2 ayı kalmış zaten. Ha, 2014'e girildiği için. Girildiği için Anladım, Nisan yani. oradan diyorlar. Ee, zaten ben anlamaya fark ettiysen razı. Razı. <gülüyor> Az önce Oyuncu Jüri ile evet. e, 41 ilişkisi olduğu ortaya çıkmıştı. Kasklardan falandan filandan. Jüri 41. E, Jüri 41. C Ama Valeri 49 ihaneti duyunca hastanelik olmuştu. <gülüyor> Valeri 49. Ethatmay.com e ee, ilişkilerinin bitti mi? Fransoa ben bu elektronik posta adresini her sene değiştirecek miyim hayatım? Yok hayatım şifresini değiştirsen yeter. Ne yapayım mesela? Valeri 50 yap. Ya da şöyle yap. Holland Valeri 50 yap. Yani çünkü oğlantıda kullanması lazım. Sevgili dinleyiciler siz de şifrelerinizde sevdiceğinizin ismini kullanabilir. Yaşınızı da içi, işin içine katarak bambaşka şifreler elde edebilirsiniz. ve e, şifreleri değiştirmek serbest. Evet. Onu bilmeyen e, Neyse izleyelim. Valeri 49 ihaneti duyunca hastanelik olmuştu. Olandın ilişkilerinin bittiğini söylemek için Valeri'nin hastaneden çıkmasını beklediği bekle, e, söyleniyor. E, Pişselim. <gülüyor> yani ve bunu, olsun ve bunu gazeteye mi söylüyormuş? Yok ben önce bunu Julie'ye söylüyormuş. Cüliye diyormuş ki. Hayatım şimdi kız hastaneden çıksın ben şimdi nasıl söyleyeyim yani değil mi falan diye. Bütün ülkeyi bunu takip ediyor. Gazeteye gidip söylemiş ya. Bu arada Fransızlar da hakikaten ya, hiç ilgilenmiyorlar hala şeyle. Büyük oranda ilgilenmiyorlar Fransa'da. Oland'ın özel yaşamıyla. Öyle mi? Tabii alışkınlar mı diyeyim yani. Alışkınlar dediğim daha önce Sarkozy'den vesaireden böyle. Yani Sarkozy'nin çıtasına çıkamadılar tabii. Yani, yani burada herhangi bir böyle bir şey yok biliyorsun Sarkozy. Ee, bu toplantılar sırasında kütük koyup üzerine çıkıyordu. <gülüyor> hani çıtası mıtası deyince öyle bir, öyle çıta, hiç öyle bir şey anladım. yok hayır, artık hayır, ama hayır. öyle değil. Yani yük, yüksek yere koydu Sarkozy çıtayı. Valla Fransızlarla ilgili böyle değişik ön yargıları vardır insanların da hiç alakasız olmaları da. Yani iyi mi kötü mü tam olarak bilemedim. Oland için iyi, dünya için kötü. Ben tam anlamadım Fahir'in Yani dinleyeni. ilgilenmemeleri. Oland'ın işte özel hayatıyla. Ya bizi ilgilendirmez. Bize ne Cumhurbaşkanı da olsa özel hayatı sonuçta netişe itibariyle diye. E, halkın %77'lik oranı böyle cevap veriyor. E, böyle demesi hani kimilerine göre iyi olabilir. Kimilerine göre kötü olabilir. Yani Bizde olsa biz zaten böyle şeyleri rüyamızda bile görmediğimiz için böyle değişik ülkeler var dünyada. Oralarda bu tür hadiseler oluyor. Bizde biraz daha farklı tabii. Şimdi bir de haşhaşi kavramı girdi bize. Yani bizde de görülüyor da anca bir böyle bir şey olacak da falan olacak komple da. Komple olacak da Ondan sonra kompleden sonra Biz bir, ki, olacak ama yani da bir şeyler olacak. Yani bizim şeyler çıkacak ortaya da tapeler çıkacak, kasetler çıkacak ancak öyle. Yani halkın %84'ü sevgilisini aldattığının ortaya çıkması Hollanda hakkındaki düşüncemi iyi veya kötü değiştirmedi diye söyledi. %71'si 77'si konunun beni konunun bizi alakası yok, bizi ilgilendirmez dedi. Ne kadar güzel söylemiş. Hemen İşi, galiba Holand yaptırmış da olabilir araştırmaları. Fransa'daki birçok kişinin ben ekmeğimin peşindeyim ...arkadaş dediğini ben biliyorum. Bu soruyu sorun, sorduktan sonra cevap olarak ne kadar güzel. <gülüyor> ne kadar güzel. Ne kadar güzel. O zaman ee, şöyle yapalım Oktay. Fransa'yı da kendi derdiyle ya da olmayan dertleriyle baş başa bırakarak bahsettik. Fransa'dan bahsettik. bahsettik. Yine D dış devletlerden girdik. Dış devletlerden biraz da birazdan iç devlet içimize kadar işleyeceğiz. İşimize kadar işleyeceğiz. Önce güzel bir reklamımızı şey yapalım. İşli. E <gülüyor> Dur bir saniye Oktay hemen reklamlar. Bir mi? Yok mi? Hayır tamam. Gong var. Gong var. Şey de. Al bir daha verin. doyduk ya. Yani. Modern, modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar 103.1 Radyo Tülesi'niz. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Şöyle bir geldim bir baktım ki bu kadar güzel devam etmiş bir program yok. Programa geç geldiğimi vurgulayacak şekilde bir süre konuşmam lazım. Sonra çünkü tabur yapıyorlar. En önce siz geldiniz. En güzel şekilde programı hazırladınız. Hazıra kondum. Oh! Tebet. Tebet, tebet. ve tebet. ne oluyor ne bitiyor? Evet buyursunlar. Ağzını var. yıka, ağzını yıka, ağzını yıka. Evet ee, o zaman madem öyle ülkemizden haberler vermeyeceğiz mi diyenler, vermeyeceğiniz vereceğiz. mi diye soranlar vereceğiz. vardır. Vereceğiz. vereceğiz. Hatta Özellikle... kuşum aydın vermeyeceğiniz mi? Dedim. Ve e, Ege Selim memleketten veriyoruz. İzmir'imiz güzeldir. İzmirimiz hoştur. İzmirimizin kızları da güzeldir. Halkı da güzeldir, değil mi? Evet. Boyozu güzeldir. Çeşmesi, Saat Kulesi güzeldir. Asansörü ve veya Ege Kayacan'ı. Ege Kayacan maalesef e İzmir değerleri arasında kaybolan Ege İzmir değerlerinden birisi. Şu an düşünürler zaten ne zaman böyle bir konu açılsa memleketi kurtarma şeyi ya biz İzmirler olarak Ege Kayacan'a bile sahip çıkamadık diyorlar. Yani işte onların en büyük dertlerinden bir tanesi ama sen tabi ki burada tarafsız bir yorum yapıyorsun değil mi? Evet. Ege. Yani benim arkamdan konuşulan konuşulanını... ya daha doğrusu İzmir hakkında konuşulanı söylüyorum. Açık açık söylüyorsun. Doğru. E, Birilerinin bu... de bazı şeyleri rahatsız. açık açık konuşması lazım. Ve kimsenin de rahatsız olmaması lazım. Lütfen artık de bir kimse açasın... kusura bakmasın Cumhuriyeti. <gülüyor> ee, <gülüyor> ya da noktasında Cumhuriyet. Hocam yayındakine nasıl elektrik verebiliyoruz ya da gong verebiliyoruz ben <gülüyor> ne olursunuz? Ne hoşlar ya, ya sen niye şey yapıyor? Ben niye bunun derdi beni şey yaptı ya? Onu da dinleyici düşünsün artık bir noktadan sonra. Tapeler, Kimse yayınlı. kusura bakmasın. Bağlı öyle. Burada biliyorsunuz 18 yıl gençleştiren parfüm de konuşuldu. Ee, başka bir parfüm konuşulmadı 15 zaten. 15 senedir neler neler konuştuk. Benim de en çok aklımda kalan şey 18 bir yıl geçleştiren, geçleştiren parfüm. parfümdü Benim ama de Nusret Espirisi i̇ki, iki şey var aklımda. Muhakkak. Nusret Espirisi de yapılmıştım. Hayat, e 18 burada, yıl gençleştirildi. parfüm de orada yapıp burada da yapıldı, öyle bir sohbetti ki. <gülüyor> Nezdede başladı sohbet buraya, kadar, buraya kadar geldi. Buraya kadar uzamıştı. Ama merak etmeyiniz, merak buyurmayınız. Eski Ulaştırma Bakanı e, İzmir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım seçim kampanyasına İzmir'de son derece hızlı şekilde devam seçin ediyor. Seçin kampanyası mı? Seçim kampanya. <gülüyor> Beni seçin kampanyası yani. Ne güzel kampanyaymış ya. Seçim değil. Seçim <gülüyor> kampanyası. Ben daha önceki Ulaştırma Bakanı'nı hatırlamıyorum zaten. Eski Ulaştırma Bakanı deyince Binali Yıldırım şu andaki eskisi kimdi ya falan diye düşündüm. Bence bir tek ulaştırma. Ulaştır Romalılar döneminde Roma yollarını yapmışlardı. Yani Cumhuriyetin galiba ilk yıllarında bir ulaştırma bakanı şey olmuş. Ondan sonra yok diyebiliyoruz zaten. Herhalde. Bir de Ankara evet. büyükşehir Belediye Başkanı. Onu da bilmiyorsun. O ikisi hiç hatırlamıyorum. Ee, Binali Yıldırım e, parfüm dağıtıyor. Üzerinde Binali Yıldırım yazan mini parfümlerden siyah olanı erkekler için, kadın e, kadınlar içinse grisi e, daha doğrusu gümüş renkli olanı ee, şu anda piyasada Efendim İzmir'imiz sıcaktır Dışarı çıkıyoruz gün içinde koşuşturuyoruz Kokuyoruz hayır efendim Binali Yıldırım parfümleriyle Halkın ihtiyacı olan şeyi hemen yani doğru bir analizde Nasıl bak hemen. ayağa kadar getiriyor antifer, antifer. Dünyada Kim Kardashian Parfüm çıkarınca normal 150 yıldırım kendi ismiyle parfüm çıkarınca Allah normal hayır değil Aral. daha zamanlaması maalesef geldi bana Oktay çok güzel ya yani bence de kış sezonu değil de daha çok yaz sezonu yaz sezonunda olmasın kış lazım. sezonunda daha çok içlik İzmir gerçi içlik olmaz ee, İzmir... kış sezonunda baharatlı parfümler yaz sezonunda çiçek kokulu parfümler tercih edilir evet o da güzel bir seçimlerden bir tanesi olabilir İzmir'de kışın ne oluyor yenge yani... İzmir'de kışın kapatırız genelde <gülüyor> bazıları tezek yakmaya çalıştı bir dönem bu hayatımız ne öğrendik. Ben sana söyleyeyim mi? Klima ya da elektrikli radyatörle sunuyorlar. Yani kışın dağıtılabilecek bir şey. Biliyorum ki böyle sıcak iklimlerde, daha doğrusu şöyle söyleyelim. Mümbit, verimli, ımıl ımıl olan iklimlerde insanlar şey... Boza da yok şey... İzmir'de ya. Boza diyeyim. Yok. Şey boza ben boza. hiç görmedim. Ben Salep var. Ben hiç hiç Salep görmedim. niye var İzmir'de onu da anlamadın. Ne ara içiyorsunuz? İçiyorsunuz dediğim, içiyorsunuz. Ha? İzmir'ce... Ya böyle diyor. havanın 15-20 derece olduğu çok soğuk kış günleri var ya... Evet O zamanlar içli bir insan... Yedik, yelek, gevrek yedikten sonra nasıl güzel olur Fahir? Ya şey var işte yani Antalya'da da ben rastladım... Böyle hava 17 falan öyle bir takım rakamlara indiği zaman... Herkes bir gocuk kazak falan giyesi var... Öyle yıllar içinde heves ettikleri şeyleri... Tabii. Hemen abanı veriyorlar... Yani İzmirli genç kızlar o botlar var ya kalın kalın... Onları giymek için... Hangisi? Ay botları mı? Ay botları mı? de hmm. öbür öbür yani öbürle öbür, meşhurları en var, en diyor. var diyor ay boyutu da 3 harfli mi burada ismini anlatıyor 3 harfli botlar 3 harfli hani ayak geçer. böyle ters olan evet, ev onlar senin bulur vallahi sıkıntı söyleme midi onları giyeceğim diye mantar oldu İzmir'deki bütün genç kızların ayakları ah 20 derece hava sıcaklığında zaten mantar herkesin <gülüyor> <gülüyor> valla hepimizin yani aslında diyorlar ki 2014 işte geldik bu şöyle sorunlarımız var böyle sorunlarımız var 2014 Dünya Sağlık Örgütü tarafından mantar yılı olarak şey Hı -hı. Ayak mantarı yılı ayak olarak. Mantarı. Bir karar versinler ya. At yılıydı. At yılı da Atlı, o şey normal. O Çinli, Çinliler at yılı dedi. Dünya Sağlık örgütü atla ne alakası var? E dünya Sağlık Örgütü'nün Çinli adam yok mu? Doğru. Bak ne güzel dedi. İşte bambaşka bir bakış açısıyla Oktay Demirci gene <gülüyor> kendini belli etti. Bir de yani o Dünya adam... Sağlık Örgütü her ülke kendi nüfusuna göre bir temsilci gönderiyor orada. Çin. En az 3 kişi vardır orada ben Tabii. sana söyleyeyim. Bir şey soracağım. Bu Binali Yıldırım parfümleri Binali Yıldırım'ın kendi kullandığı parfümü herkes çok beğendi de Efendim ne kokuyorsunuz? Ya da İzmir'e gittiğinde seçim kampanyasında herkes... ...hoha falan böyle... ...Koku diye bir film vardı hatırlıyor musunuz? Evet, yani, evet. O çok çok Daha doğrusu romandan... roman Esas roman Süskint. Ondan sonra... Orada hani herkes bir deliriyor ya... ...kokuyu evet. alıyor... ha falan diye böyle adamın üstüne üstüne gidiyorlar. Acaba böyle bir şey oldu da... ...bunu herkes... O, o, bellensin... romanın, o herkesin delirdiği sahnesinde... <gülüyor> ...bir tane cümle var... ...bütün üniversite hayatı boyunca... bize <gülüyor> konuk oldu... Rastgele cinsel birleşmeler. Bu <gülüyor> sonra insanlar delirdikten sonra rastgele cinsel birleşmeler. <gülüyor> Rast gelsin komşu. Ay vira vira vira. Yani acaba onun nerede mi şey oldu yani halkın istediği İzmir'ler mi tabii, şey oldu? Biz de böyle kokacı ya. yani o Yani koku size. konusunda e, Asas programlarımızda bilindir. çok fazla konuştuk biliyorsunuz. Amigdala'ya uğramadan yok ne hiçbir şey. amigdala'ya cortex. uğramadan Hangi oradan cortex? kafaya giden şey miydi koku? Kafaya nereye gidiyor ya? Yani her Kofaya... şey İlk önce bir şeyden geçiyor, filtreden geçiyor bu bütün algılarımız Aha. ama koku doğrudan beyne gidiyor. Direkt maj beyine gidiyor. Ve bir enteresan bir şey söyleyeyim. Demek İnsan... ki yani hakikaten böyle şundan geldi, bundan geldi, şudur falan filan. Şimdi afişler, gözde görüyorsun, yorulmuyorsun falan ama koku tak diye beynine gidiyor. Ve o zaman ne oluyor? Otomatikman yani seçin, kampanyasına... seçin kampanyası. Seçim kampanyası. Seçim kampanyasına valla değerli bir katkı sunuyor bu hareket. İlk defa bugüne kadar hiç koku yapılmadı. Koltay Demirci'nin rehavetle böyle kapıldığı anda biraz daha böyle ımıl ımıl yapmak orada. <gülüyor> Sigarayla çakmakla neler neler yapıldı zamanında. Ne yapıldı? Sizin ne o ya? Şakalı. Öyle hiç görmediniz mi siz? Ne o? Üstünde bir dönemin liderlerinin resmi olan ha, sigara paketleri. Ha sigara paket görülerler de var ya. Torbaları falan hatırlıyorum. Ben de benim en aklımdan çıkmayan seçim performansı e, şeydi. Hasan Celal Güzel'in herkesi öpmesi. <gülüyor> Sonra da herkes onu öpüyor. Seçimde öyle bir şey oldu ve hiç oyalamamız. Evet ya. Ya herkesi tam öpemedi. Ya Benim seçim bölgesi olmayan yerde öptü. Heyecanla çok iyi öpememiş de olabilir yani. Ya yani. 1. bölge yerine 2. bölgede öpmüşüm ben falan dese standart bir yazısı olur daha sence Benim oyumu kapacak liderin yapacağı promosyon çalışmasını söyleyeyim size. Çok o... dikkatli ol Ege. Çok yani bu kaç tür şeyler paralık, kaç paralık adam olduğum da ortaya çıkacak. Çok dikkat et çünkü onu verir. Ondan sonra Hemen oracıkta oy vermek zorunda kalabilirsin. Vallahi söylüyorum ben. USB flash disk. Yücüğü de Flash disk. Hayır canım. Versin üstüne logosu mısın? olan. Bakın hiç umursamıyorum partisin siyasi görüşünü. 4 gigolaytlık USB flash diske. Oyun hazır. Her şeyimi veririm yani. Oy dahil. Mahalle mahalle dolaşıp mezarlardan ölüleri kaldırıp şey yaparım. Yalnız ki, öyle bir 4 gigolaytlık şey gelir ki seçim kampanyası kapsamında. Atarsın, uğraşırsın, uğraşırsın, atamazsın. O çok sıkıntılı ya USB'de. Nasıl? USB'ye şey Yazma yani. hızı ve okuma hızı. Evet. Onu da bir sınırlandır. Tabii ki deneyeceğim. Yani onu Tabii bir ki. sınırlandır Tabii lütfen. Yani o işte. da ucuzladı ya buradan liderlere seslenir. Harici hard disk yani? vereni o zaman ne vereceğini şaşırırsın. Harici harddiske fanatiği olurum. Harici de her şey. Önümüz seçim. Önümüzdeki seçimi kapatır. Harici Vallahi. artık. Gen yerel seçim genel seçim Bak omuzlarında Cumhurbaşkan <gülüyor> olurum, cumhurbaşkanlığına kadar da Mesela işte eskiden böyle şeyciler vardı ya işte liderlere acayip Suntası Fahir ha, Acayip pahalı. Suntası mı liderlik suntası, liderlik suntası. mı Liderlik suntası Tamam Oktay liderlik suntası Buna bir şey deme bugün bunun bir şeyi var bir... Uyumamış çocuk dükkan Uyumamış. beklemiş sabaha kadar <gülüyor> Sunta ne ya <gülüyor> Onu ben kendi kendime konuşuyorum. Siz devam edin. Sunta ne abi? Sunta ne? bileyim abi liderlik suntası. Hiç ben oktayı bozulduğum tarafa Suntabı kendi kendine, kendine konuşurken hiç sesini değiştirmiyor. O değil de abi güzel de sohbet ediyor kendi kendine. Evet, ben kaç çok... defa dinledim onu. Biz de öyle güzel sohbet <gülüyor> etmiyor. Nereden ola mı gelmiş? Kendi kendine sohbet ediyor. <gülüyor> İyi anlaşıyor demek ki? Adam kendisiyle barışık çok değişik bir insan. Neyse e, liderlik suntasına bir ara verelim isterseniz e, şöyle şeyi girdi. O ben lazım. söylüyorum burada bütün siyasi liderlere bir o çok şey değiştirir mi? Belki değiştirmez ama sen olmasan bir kişi ekstra kusura bakmasın diyelim. da bütün bütçenin içinde bir flash disk de çok şey değiştirmez. Yani Bana çok şey değiştirmez. Flash disk versinler. Flash bir bir disk. Bir Herkes verirse yani. de flash disk. Bir de keseliyi söylesene. <gülüyor> Hayır Oktay Allah Vallahi, dün akşam ya. istek aldık ya dükkanda istek aldım Ama dün. tek bir espriyle ben gündeme gelmiş gibi oldum ya 40 yani. yaşında Bir sen 40 yaşında değilsin oradan başlayalım Ege iki biraz Çünkü öyle oldu kırkıma helal getiriyorsun iki <gülüyor> biraz öyle oldu Yani bir Haklı bir de tek çok olduğum yaptım var. Ne kadar çok taklit denedim Şimdi hiç kimsenin yap Aha Ne oyun oldu? Oyumu kime veriyorum? Orada bir tane Bir tane plaj disk, Plaj disk sal diyorlar kapıdan. <gülüyor> Üstünde ismin yazıyor mu? İşte yo, yazmıyor, yazmıyor da her büyülendi gibi bakıyor. O, <gülüyor> bir, bir gitmem lazım. Orada en az 4 jiglight var. Onun içine ben dizi koyarım ki diyoruz ve isterseniz sevgi dolu artık esprileri, şakaları bir tarafa bırakarak biraz gündeme dönelim. Evet. Vallahi ya Rabbim yani lütfen ya lütfen ya. Siz mükemmel yayıncılık yapıyorsunuz. Ben yavanlık yapıyorum. Tamam o zaman. Ben Siz çağdaş yayıncılık ben yapıyorsunuz. Ben biraz haber vereyim. Ben eski tip yayıncılık yapıyorum. Ne ne yapacaksın? Ne yapacağım? 13 yıl öncesine götüreceğim sizi. Hazır 10, mısınız? 13 oh, yıl öncesine. <gülüyor> Tutun elimden. Sevdiğin şöyle bir düşünün. 13 yıl önce neredeydik Ne yapıyorduk? 2000'lerin başıydı. 2001'di. Çok basit bir rakam. Askerdeydim mi? Askerdeydin ama bu olayı biliyorsundur. Ee, Sevda Demirel, Hande Ateizi ve Cem Davran'ın olduğu bir stüdyo hayaletiniz. Hmm. Sevda sen, Demirel... sen çat çat. Ne dedin? Sen çat. Dedin sen? çat. Ha, ondan sonra mi? o Tokat'tan sonra mı Hande Ateşi bir de cama sıkıştı? Evet, ondan sonra. Ondan yani. sonra tam anlamıyla önce asiste sa sıkıştı anı yani, diyorsun değil mi? Evet. Vasistasa önce sıkıştı. Önce vasistas sonra Hayır, çat. Hayır, önce tokat tokat hadisesi oldu. Sonra vasistasa iki büklüm sıkıştı. Nasıl sıkıştı, ne aldı, onu kimse bilmiyor. Ünlülerimizin sıkıştığı. Tüly tüly demek ki orada oraya sıkışarak gitmiş, sıkışarak da devam etmiş. 13 yıl önce katıldığı televizyon programında tokatladığı Hande Ataizi, Sevda Demirli ile e, bebekte karşılaşmış. Önceki yıllar yıl, sonra. Yıllar sonra. Düello gibi mi karşılaşma mı yoksa denk mi gelmişler? Tamamen tesadüf. Kafenin önünden köpekleriyle geçen Sevda Demirli görünce Hande Ataizi bir ilkilmiş herhalde. Köpekleri salacak üstüme zannetti. Vallahi ne dedi sen falan deyip köpekleri sağ ama ama yok tabi. Sevda Demiral şey demiş. Aradan onca yıl geçmiş. Ben unuttum bile zaten. Zaten falan ben demiş. döven tarafım. <gülüyor> <diyor>. o, evet <gülüyor> e ya. Döven taraf unutur, döğülen taraf unutma. Bugün olsa yine döverim demek değil mi bu ya? Ne dedin sen de Hande Ateş'in ne demişti? Buna Bunu pis, da hatırlamıyorum. Şey söylüyordu galiba ya. Ne demişti ama? Ya galiba sen de gözlerinle mi bir şey öyle bir şey gibi bir şey yapmıştı işte yani gözlerinle. Sen de gözlerinle gündeme. Hande Atilla bu programın sunucusu muydu? <gülüyor> Cem Davranla beraber. Cem bu ikiliye dikkat programında. Ya da muhteşem ikili gibi bir şeydi. Ama sonra başka programlarda bu ikiliye dikkat. Peki diye bir şey medyum bu... memişte Keton'un kavgasının olduğu program neydi? O. Onu hiç hatırlamıyorum. Hmm. Ama orada... dayak yeme sebebi bu bilmiyor. Yok. Orada da bir kişi daha vardı değil mi? Yok orada galiba e, cinsel kimliğiyle ilgili ithamlılarda bulunuyordu. Da, Hadi Ona mı bozulmuştu? Galiba, galiba öyle bir şey öyle vardı. Öyle bir şey vardı. Medyumluğuna lafım yok ama falan filan diyordu. Orada da nasıl böyle medyum memişin şey olduğunu hala gözümün önünde ya. Bir insan sıfırdan nasıl sinirlenir? Şöyle yapalım. ki mimikleri. 16 Ocak'ta OTTÜK Kültür Kongre merkezinde evet. ee şey var. İnce Saz konseri var. Tamam. İsterseniz Hande Ateizi ne demişti diye soralım. İlk cevabı bir davetiye verelim iki kişilik. İlk cevabı bir tane davetiye mi <Gülüyor> Hande tamam, Ateizi Sevda ile ne demişti de tokadı yemişti. İnce Saz konseri dedi. 16 Ocak saat 20'deki mi? Evet. Yani yarın. Yarın. O kültür kongre merkezindeki mi? Şöyle bir zor tarafı da var. İnternette hep o anı görüntüleri falan var YouTube'da ama. Ne dedin senden başlıyor. Öncesi evet. yok. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Zeynep ben. Zeynep Hanım hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda? İşteyim. İçtesiniz. Ne iş Ne tip bir işiniz var? Ee, devlet devlet işim. Işleri, devlet işleri diyorsunuz. Türk devleti evet. için mi? Başka devletler için mi çalışıyorsunuz efendim? Türk devleti için. Tamam ne kadar güzel. <gülüyor> Türk Devleti derken Türkiye Cumhuriyetler değil, Türkiye Cumhuriyeti değil mi? Evet. Tamam, peki efendim. Ee, ne demişti Hande Atezi Sevda Demirel'e? Ya o zaman onun böyle bir basılma olayı vardı. Basılma mı? Evet, bir evine baskın yapılmıştı. En azından ben polise basılmadım gibi bir şey söylemişti. Oo. Emin misiniz? Bu çok büyük, yani şu anda evet. tekrar konuyu <gülüyor> açılacak büyüklükte bir ifade bu. <gülüyor> evet, eminim. Öyle demişti. En azından ben polise Basın. Peki bu en azından ben polise basılmadım mı neyin üstüne söyledi? Bu orada çünkü Sevda Demir abi de blöf etmiş onu. Biraz şakası vardı. Bey Dozu kaçtı. Şakayken. <gülüyor> evet. Pis oldu. O öyle bir şey diyordu, onun bir şey diyordu. Sonra bunu deyince bir anda delerlenmişti Sevda Demir. Siz kaç dolmuşsunuz? <gülüyor> 86. Hmm. 86 Nasıl Aa, sizin izleme durumunuz yok ki. Hatırlıyor musunuz bunu şeyden yoksun. Gerçekte kaç yaşındaydınız o zaman ya? On. İşte küçük olduğu için beynine işlemiş <gülüyor> işte. evet. yani. 14-15 Çünkü... yaşında bir genç evet. kızken çocuklar biliyorsun. Nedir? Adeta bir kayıt cihazı. Hatta ben ben kesin Zeynep Hanım'ın dediğine %100 Zeynep Hanım ne kadar etkilemiştir bu ne ya? Kadar... Biz yine <gülüyor> koca adamdık yani. Bu <gülüyor> olaydan çok sarsılmıştık şey Yani de... ama Zeynep Hanım bir dönemini böyle geçirmiştir. Etkilendiniz mi Zeynep Hanım? Yani bilemiyordum tabii yaşadığımız travmalar bizi evet. bir şekilde Yani bugünkü hayatınızı etkiledi değil mi? Yani meslek hayatınız olsun özel hayatınız olsun hep etkilendi değil mi? Tabii ben devlette evet. çalışırsam güvende olurum diye düşünmüştüm. Sırf <gülüyor> devlette çalışmasının sabit özel sektörde çünkü Sevda Demirel gelir birini döver falan. <gülüyor> döver <diyor. gülüyor> Dereceniz ne Zeynep Hanım? Kaçın, Altının kaçısınız? birine düştüm evet. Altının mi birine... düştünüz? Düşme bayağı... nasıl ya? Çünkü Aranıza hoş geldin. Ya. Yo düşme diye geçer. Düştüğün zaman çıkarsın devlette. Nasıl? Evet, aynen öyle olur. Bir hayat yani, dersidir bir bu Ege. Ben sana anlatırım. Bir, bir paradoks bu. Düşüyor. Altının ne? birine düştünüz. Altının birine düştünüz. Mayış ne kadar fark etti Mayış? Bir önceki Mayış'ınızla? Bayağı fark Hadi <gülüyor> evet, o Hadi Evet. Biz zaman. bayağı bir uzun muhabbeti yapmış. Bir önceki kaçtı. O zaman Sevda Demirel'e bir teşekkür borçlusu Zeynep Hanım. <gülüyor> Bu, evet. Bence maaşınızın bir kısmıyla her ay küçük bir şey hediye alın ona. Sevda Demir'in köpeklerine bir mama. ıslak mama, mama, mama olabilir. Zeynep Hanım parantez içinde altının biri yazıyorum ben. Evet öyle Altın konuşuyorum. Altının biri Bizde ya yaş yazılmaz, yaş kadın, yazılmaz. Kadın Kıdem esasdır. Kıdem bizde. Zeynep Hanım yarın akşam İnce Saz konseri Kültür Kongre merkezinde saat Kimle gideceksiniz? Saat Bence 20'de. Sevda Demirel'le gidin. Biz, siz bir teklif edin. Tamam ben bir bakayım ona. Zeynep evet. Hanım bir de soyadınızı alalım kayıtlarımız için. Maltaş. Maltaş. Peki, Maltaş. çok teşekkür ediyoruz. Yarın konserde iyi, eğlenceler diliyoruz efendim. Rica ederiz. Hoşçakalın. Saz'ın solistlerinin kim olduğunu biliyor musunuz? Yo nereden bileyim söylemek? Enstrumental de onların müzikleri şimdi Aa, ya, var artık. Yine Aa. solist var iki solist var. Ee, ben... Saz'ın en çok popüler olduğu şarkıları hangisi de hatırlıyor musunuz peki? Yine hmm. biraz eskiye gideceğiz belki İnce ama. İncisazın şeyin müzikleri. Neyin? Ne? derler? ikinci baharın müzikleri. Aa evet. Bu dizinin müzikleriyle aynı güzelmiş, ne güzel. Cızaz yani. mıydı onun? Tabii cızazdı ya. Oralar hep cızazdı. Ezgi Köker ve Bora Ebeoğlu söylese, Bora Ebeoğlu'nda biliyorsunuz. Oya Bora, Bora, Bora anlatır, Bora. tamam. Tabii. Oya delirmedi mi Ezgi Kim diye? Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Ben Cansu. Birden yayına bağlandım sanırım. Evet, ya, birden yayına, yayına bağlanırsınız. <gülüyor> bağlanırsınız. Nereye bağlanmak istemiştiniz? Şöyle aslında dinliyordum bir yandan programı ama internetten dinlediğim için geç geliyor galiba. Neredesiniz oradan tekrar alalım biz. Ee, e, en son ben bilgisayarınızda, bilgisayarınızda ne duydunuz? Yani. Ne duydunuz e, oradan durdurdum. alalım. Ya, bir hanımefendiyle konuşuyordum. Zeynep İncesaz, Hanım. Evet. İnce Saz'a bilet kazandı. Evet. Siz de dediniz evet, ben niye? De, ben de hanımefendiyim. Evet. Efendim? Haza salon hanım fendisiyim ben de ben de arayayım ben de kazanayım diye mi düşündünüz? Evet ben de arayayım ben de kazanayım diye düşündüm ama ya şeyi izlemeye çalışıyorum bu hani sorduğun sonun cevabını bitlemişler orayı yani. Ha şey mi? Ne dediğini mi? Evet tabii evet, çünkü dediğini, sen orada he. çünkü diyor ki işte diyor orada biraz fuhuş göndermesi var ya. Ama bir dakika fuhuş, bir şey değil fuhuş. ki bu. En azından ben polise basılmadım lafında bir biplenecek bir şey yok. yok. Demek ki Öyle daha sert bir şey söylemiş abi. Ya ben hatırlıyorum aslında o programı ama yani çok net hatırlayabiliyorum. Sizin yaşınız kaç hanımefendi? Kaç doğumlusunuz? 27. 27. Bilmiyorum. Kıdeminizi alabilir miyim? Kıdemim e, şu an 9'un... 9'un 1'i miydim? Sekizim siz de, de mi devlet de memursunuz? Ya. Devlet memuruyum evet. 9'un biri Memur programı mı? Valla de... memurların <gülüyor> programı modern sabah. Ben var. size diyorum şu espriyi yapayım diye yaptırmıyorsunuz bana. Memurun filesi nasıl kaça dolacak diye soracaksınız. Olur mu canım keyif ödemelerinin esprisi sayesinde. Sen için. soracaksın işte memurun filesi kaça doluyor diye ben lak diye. Esas çilesi ne zaman dolacak diye. Ay bulsunlar birbirlerinden diye hiç konuşmuyorum. <gülüyor> Can Hanım ben dikkat etsiniz. Siz 9'un 1'siniz. Bizim da... nazarımızda birin birisiniz ya. 9'un biri e olarak o ben zaman Ben şu anda yeşil pasaportunuzu Fakir. hazırladım hanımefendi Yeşil siz pasaportunuzu rahat olun. hazırladık Emeklilik ikramiyenizi de ona göre düzenledik can Hanım Ay çok teşekkür ederim. Yani Bunlar... gelip önce Ankara'ya gelmem gerekiyor sonra inşallah. Neredesiniz şu anda siz? <gülüyor> Antep'teyim. Aa, Antep e nasıl teslim. yarınki konsere nasıl geleceksiniz eğer olursa? Ee, belki dedim şey annemle babam için alabilirim. Ay, ay fedakar ee, evlat böyle bir şey işte. Şu anda 8'in birine düştünüz. Yani <gülüyor> aniniz... <gülüyor> şu anda hayırlı evlat kategorisinden ilk sırayı <gülüyor> aldınız. <gülüyor> Tabii ee, geleceğinizi... ki. Ve tayininizi de Ankara'ya çıkaralım. Ankara ya. Keş... Yapalım mı bunu? Ankara'ya çıkaralım. Daha güzel bir yere gitsin. Deniz kenarında bir yer ister misiniz? Nasıl? Deniz kenarında bir yere gönderelim mi sizi? Olur çok yani evet makbule geçer. Neresi yani. mesela istediniz size? Dacia'ya yolluyoruz sizi. Oo süpermiş tamam. Yalnız yine anne babadan uzak olacaksınız. <gülüyor> Sıkıntı değil. Canıma minnet dedi <gülüyor> Cansu Hanım. O zaman tekrar hayırlı evlat kategorisinden <gülüyor> şeyini girelim. alalım geriye 9'a. 9'a e 1'e ama bu da ya ya... çok karıştı yalnız şu an saat biz size rapor biliyoruz. olarak göndereceğiz de bizi e, böyle bir yayından sonra arama imkanınız varsa gerekli şeyler için e, anneniz babanızın gitmesi için biz telefonları alalım falan filan Aynı yarın su, akşam konser aşk saat olsun saat ne oldu saat tamam. kaç gibi arayın saat... Bence program onu 5 geçe, geçe ne 1 dakika geç ne 1 dakika erken tamam. 05'te tamam. ben Antep'ten arıyorum derseniz Hayır, ben tanır. Antep'ten arayayım diye öyle şeyden. Tamam, Antep'te, Antep şiibe ile konuşmanızı istiyorum. Doğru, evet. Nereden anlayacağız tamam. çünkü Antep, tabii doğru. Herkes tamam. Antep'ten öyle söylüyorum. arayabilir. Tamam. Modern sabahlar, modern sabahlar, modern sabahlar. Espriler şakalar sevgili sana severler. Modern sabahları iki kelimeyle özetlemek isterseniz esprilerle şakaların buluştuğu bir nokta, bir durak noktasında bir demen nokta. lazımdı iyi. Noktasında demediği iyi oldu bence. Hiç öyle şey yapmayalım. Biz İnce Saz'a davetiye vermeye devam edeceğiz herhalde. Sohbetlerimizde yarışmalar çıkabilir. Dinleyicilerimiz uyanık olsunlar. Uyanık olsunlar. Asla kendilerini rehavete, dalgınlığa kaptırmasınlar. Her an her şey olabilir bu programda. Evet. Çata pata veda ediyoruz. Keşke, Keşke şu et. dinleyicilerimizi görevden alsaydık. Hangi dinleyicilerimizi? Memurluğa dinleyicilerimizi görev değişiklikleriyle. Aa evet davetiye. Çok şık bir jest Birimiz yani. davetiye verseydi, diğerimiz de görevden alsaydı. Üçüncüsü? O da Üçüncüsü birisi de şaşkınlıkla izliyorum birisi, bu olanları der. Birisi davetiye verdi, birisi de görevden aldı. Yani yine yani almadı. O da kendi kendine konuşurdu. <gülüyor> Oktay güzel yaptın bence o kısmı. <gülüyor> o, oldu değil mi? <gülüyor> oldu oldu o kısmı oldu bence çok güzel oldu. Buyurun efendim ne oldu ne bitti? Sokakta barış öpücüğü biraz da barıştan bahsedelim. Biraz biraz, öpüşme, biraz barış. Şimdi kim öpüşmüş olabilir? Ben biliyorum kim de öpüştü. Ünlüler. De öpüştüm. Öpüştüm? Ünlüler. Yani Türkiye'de öpüştüklerini zannetmiyorum. Kimlerin? Ünlülerin Türk ünlüleri Türkiye'de öpüşmediler. Niye ya? O? Daha geçen gün İlker Aksun'la... Hanımefendinin öpüştüğünü gördük. Dudağı, Hı, kırmızı kırmızı dulaklar. Başka mı, amaç mı var? E, bu başka bir ünlü e, çiftimiz. 5 yıllık ilişkilerinin sona erdiğini geçen Haziran ayında e, açıklayan... Ha, ben dünya barışı için öpüştüler zannediyordum. Kendi aralarındaki tatsızlığı ya, barışla kapattılar. Tabii tabii tabi, tabii tabi, tabii. Tabi, tabii tabi, tabii. Tabi. tabii tabi. tabii. Tabii Tardu Flordun'la Canan Ergüder. Tebrik ediyoruz. Canan Hanım'ın ilk defa ismini duyduk. Nasıl ama... ya? Bezatçinin de savcısı be, değil geçer. Savcısı. Ha o mu? Tabii. E, o. Tebrik ediyoruz o zaman ne yapalım yani bir sürece, zar sürece zarar vermemek için. Valla beş ay önce ayrılmışlardı şimdi tekrar bir barış bir sevgi dolu birliktelik. Ama barış bir... dediğin tekrar bir araya gelme öpüşmesi mi yoksa? Tabii tabii. E, bundan sonra barış içinde de ayrı devam edeceğiz mi? Yok b tekrar bir araya gelme öpücüğü. Anne ne mutlu bir çift daha bir araya geldiği zaman modern sabahlar olarak biz bayram ederiz. Biz seviniyoruz ya. Yani çiftler öpüşüyor, biz seviniyoruz. Çiftler öpüşüyor, biz seviniyoruz. Darısı Olanda hanfendinin başına. İnşallah hangi hanfendinin? Hangi Valeri mi yoksa Julie mi? Hastanedeki. Hastane Valeri. Valeri. Bak hastanedeki Valeri. Hastanedeki artık bence şey istemiyordur yok, yok, öpüşmek. Istemiyor. Evet yani. Olanda. O durumda yani. ben artık öpüşmek istemiyorum dese, hak veririm kadına. Doğru ona da yapacak bir şey yok. Başka da öpüşen ünlü şu anda yok. Hani böyle hep barış verelim, bir şey bir güzellik haberi verelim falan filan diye bir Sevda Demirel, Alham Dağtezi şey olmuş. Onlar da öpüşüyor. Gerilim da yok. Geliyor. Yok bir şey yok, hiçbir şey yok, hiçbir sıkıntı yok. Ülke olarak rahatladık. Ülkece, evet. ülkece rahatladığımız şu günlerde Bu 13 e sene içinde hiç bir araya gelmemiş mi ya bu iki isim? Mi? Mi? Sevda Sevda demelata demelata Yok Hı. gelmediler canım. Ne, ne, ne programlar teklif etti. Gelin bir araya getirelim sizleri. Neler neler araya girdi." girdi. Birkaç kere bir araya gelme durumu olmuş da Cem Davran girmiş araya. "Şuraya yani. gelebilir misin falan diye hemen çevirmiş oldu. İyi, i̇yi olmuş. iyi olmuş. Neyse kısmet bugüne yani kısmet bir güne. Yani onların da öpüşüp barıştığı yıllar sonra 35 sene sonra barıştıkları bir günde inşallah onları da görme fırsatını elde ederiz. Ne diyorsunuz ister misiniz çocuklar İnşallah diyoruz Faiz. İnşallah diyor Ege sen ne diyorsun Maşallah diyorum Bak bu çocuk da maşallah diyor görüyorsunuz İnşallah. İşimiz inşallahlara <gülüyor> maşallahlara, maşallahlara kaldı <gülüyor> sevgili dinleyiciler Evet Evet o zaman hadi bakalım Yarışmamızı yapalım verelim şu ince sal şeyini ya Böyle yani, sürpriz yarışma yapalım Nasıl sürpriz gibi. yarışma yapalım Bir anda unmadığın yerden soru çıksın Unmadığın yerden ne sorusu çıkar ya çıkmazsa ne yapacaksın İyi hadi o zaman buyurun yarışmamızı yapalım Yarışmamızı yapalım en son kimle kavga ettiniz Hadi buyur Böyle tamam, şey olsun Tekmini yani tokaldama... Öpüşme şeyinden sonra kavga ettiniz mi diyeceğiz? Ya ne bileyim? En son kiminle öpüştünüz özel hayata girerdi. İsterseniz soralım. En son kimle? Kavga mi? kavga girmez mi? Kavga da girmez ya o da özel. Her şey özel hayata giriyor o zaman canım. yani öpüşmeyi hani böyle biraz daha romantik şey olduğu için hani. en son kimle kavga ettiniz güzel bir şey. En son Hadi kimle yapalım. kavga ettiniz yapalım. Sonra tatlıya kimle... bağlandım meselimiz. Telefonumuz 213 30, 30 sevgilinin icler yarınki ince saz konserine davetiyeler veriyor. Ben daha bu sabah gördüm gelirken bir tane servis şoförüyle bir tane sinirli adam. Hmm. Kavga ediyorlardı trafikte hmm. ee, şeyden trafiğin o yoğunluğunda arabadan indi. Üşenmedi. Üşenmedi. Şeydeki taksideki adam taksi dediğim otomik. Bayağı bir, böyle minibüsün yanına gidip böyle bayağı bir kalk. Demek ki vakti var. Demek ki şeyi var. Yani öyle bir enerjisi var. Arkadaki, öyle bir şey var. Arkadaki bir arabalar. Birçok insan çünkü şey yapıyor. Öyle bir enerjisi yok. Öyle bir uğraşamam diyor. Şimdi kalk arabadan in. Araba sıcak. Dışarısı soğuk araba emniyetli dışarısı emniyetli değil yani ama Çok helal açıkladın yani arkadaki arabalarda da sinir vardı ama üşendikleri için sadece kornaya basmakla yetindiler telefonları alalım mı yoksa alalım tabi şey bekleyelim mi bekleyelim mi bağlanacak diye herhangi bir bağlanma olmadığına göre alalım isterseniz ne yapalım yani ee... <gülüyor> günaydın efendim kimle görüşüyoruz günaydınlar Öner Bulut Öner Bey hoş geldiniz yayınımıza hoş bulduk teşekkürler neredesiniz Öner Bey ee, şu an yoldayım. Adliyeye doğru gidiyorum. Ne oldu? Adliye bir durum mu var? Adliye yok. Avukatım, e, işim var onun için. Ne davalarınız yok. var Öner Bey? Ne tip davalara bakıyorsunuz? Alacak, verecek, boşanma... Ne varsa bakarım diyorsunuz yani. Ne varsa bakıyoruz evet. Ben aslında şey için bu Handa teyzi olayına açıklık getirmek için... Ha, buyurun Döner Bey. Yetkili ha, evet. bir ağızdan dinlemeye hazırız. Evet evet evet yetkin bir ağızdan. O, olayı şöyle hatırlıyorum ben bu Handa teyzi sanırım o dönem bir burun estetik ameliyatı olmuştu. Hı hı hı. Bir gece kulübünde estetik ameliyatından sonra burunu bandajlı bir şekilde işte dışarıda magazin gazetecilerin olduğunu öğrenince kapıdan çıkmak yerine sanırım şeyden çıkmaya çalışmıştı bu. Vasiset Tuvalet penceresinden çıkmaya çalışmıştı. Evet. Orada, orada gazeteciler baskın yapmıştı sanırım. Tamam. Bu bundan kaynaklı bir kavga çıktı. Sevda Demirel de onu hatırlattı programda. O da sinirlenip ben de en azından senin gibi böyle böyle basılmıyorum falan demişti. Ondan Hem kaynaklı kavga işte. Evet. Ha, ee. O zaman otomatik ben Vassistas. değil mi? Vassistas, Vassistas <gülüyor> hadisesi şeyden önce olmuştu dayak hadisesinden yani. önce oldu. Tabi dayak hadisesinden önce olmuştu. Ömer Bey, çok evet. teşekkür ediyoruz, kaydettik. YouTube'da en son kimle kavga ettiniz Ömer Bey? En son iki gün önce bir çok yakın bir arkadaşımla kavga ettim. Aa, ama şey... böyle şeyli, böyle evet. laf sokmalı falanlı filan Yok yok, laf sokmalı falanlı filanlı. Sebep de şeydi, siyasiydi tamamen. <gülüyor> Bu cemaat-AKP kavgasıyla alakalı. O da size yansıdı. Olsun, büyük geçmiş evet, şey olsun. Evet, Tatlıya bağlanmadı yansıdı. değil mi? Ha, bağlandı, bağlandı. bağlandı. sonra. Ama sizde yedik. ne çabuk yani Yansıdı zaten, ülkeye de <gülüyor> yansıdı o sizi. Bağlı, yani, bağlı. Dedik, yesinler birbirini dedik, bıraktık öyle. <gülüyor> <gülüyor> bize ne oluyor diyerek. Belki Öner Bey, çok teşekkür ederiz görüşmek ben üzere Hoşçakalın görüşmek iyi günler Baya iyi yol kat edilmiş ya, zor tartışmada. <gülüyor> Hızlı, bayağı yani. o tartışmada Hızlı baya seriydiler yani Valla nasıl oraya gelmiş Hemen o tartışma geldi mi telefon Var canım bol telefonumuz var Bağlayacak hanımefendi diye bekliyoruz küçük hanım diye ama Günaydın Küçük hanım bağlayamadı galiba Bağladı mı bağlayamadı mı ne oldu bütün gerilimleri Ben kendim, kendim bağlarım siz hiç merak etmeyin. Hiç etmiyor. merak etmiyoruz. sen bu işi yaparsın Hep küçük hanım vardı 15 senedir program yapıyoruz hiç. Günaydın efendim Günaydın Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Didem ben. Didem Hanım hoş geldiniz. Ne oldu bir heyecanlandınız mı yayına bağlandınız diye? Bir şimdi şey, bir dakika arabadayım da şey yapayım mı? Tabii tabii bekleriz. <gülüyor> Biz bekliyoruz Didem Hanım hiç şey yapmayın. Ha, yok yok hayır yani tabii bağlanacağız ya da pas Tamam. Annem dinliyor olabilir. Her sabah sizi dinliyor. Eğer dinliyorsa Hı -hı. E, çok buradan sevgilerimi iletiyoruz. Didem Hanım annesine biz de sevgilerimizi iletiyoruz. sizin gibi bir evlat yetiştirdiği için kim bilir ne kadar gururludur şu anda. İsmi Adı ya. ne annenizin? Evet, e, Necdet Akar ama Ezo olarak bilir. Ezo, Ezo. Ezo annemiz o bizim. Ezo gelin hikayeler zaten ilk evet. buradan çıkmadır. Evet. Onu da ayrıca bu. Evet. Neydi ismi annenizin? Onun için orada da Ezo gelin almış. İstanbul'dan Malatya'ya gitti. Evlenince eva hmm. Ezo gelin. Ezo oradan. Tam gelin. ismini öğrenemedik yalnız Didem Hanım annenizin ismini. Nedret. Nedret. Nedret. Ha? Peki bu Ezo neyin hangi ismi kısaltılmışa? Ezo gelir. Anladım. Hani anladık da, hayır yani neyin <gülüyor> hani kısaltması Ezo? Ezo. Ezginin kısaltması mı Ezo? Neyin kısaltması Ezo? Ezo bir şeyin kısaltması dışında bir şey anlatılıyor işte, evsahne gibi bir şey. Malatya'da bir Ezo gelin varmış, sonra hmm. işte binalara çıkmış orada kalmış kalmış 16'lar acıklı bir hikaye. Ay tamam. evet evet ya Fatma tamam, gireyim ben filmini seyretmiştim onu Ezo gelin evet. diye. Evet aman, çorba tamam. Çorba ne hangi noktada Kartal giriyor? Kartal geliyor şey yapmıyor mu ya? Bebeğini evet. kapıyor o. Bebeğini mu? kaptığı değil mi o? O da çorba mı yempiyonun üstüne? Hayır, hayır hayır ya. O şey ıı, şeye gidiyor ondan sonra Hasan'la buluşamıyorlar. Hasan Boğuldu dönüyor O değil mi? Ya, annemin hikayesi son derece şey ama yani. Annenizin hikayesi daha güzelmiş ya. Öbür hikayesi hikayesi. Hep acıklı bizim bildiklerimiz. Annenizin hikayesi en güzel. EZ Siz Anlamalı... annenizle mi yaşıyorsunuz Didem Hanım? Ee, yok hayır. Ailemle yaşamıyorum. Ayrı yaşıyorum. Ne kadardır görüşmüyorsunuz annenizle? Ee, Valla en son dün değil ondan önceki gün görüştüm. Uğradım yemek yedim. Çok güzeldi. Buna bir şeyler almış. Eğitim. Ne kadar güzel ya ile kızın buluşmasına vesile oldu. Vesile oldu. Hakikaten vesile oldu. Ne kimle <gülüyor> kavga ettiniz bu arada? Didem Hanım siz böyle sizin gibi bir hanımefendinin kavga etceği haddını hocundan bile geçmiyor. Ama kavgada anasını bile tanımaz diyorlar. Yok hayır ben e, en son gerçekten ne zaman kavga ettiğimi hatırlamıyorum. hatırlamıyorum. Kimle ettiğinizi sorduk zaten. Gerçekten ya ben kavga etmem. Bence de etmezsiniz ya. <gülüyor> Değil yani. Fair play ödülünü alacak kadınsınız yani. Yani şöyle benim öfke hayatımdan çıkalı çok oldu. Yani arada bir çok ender oda yani böyle hani 10 günde bir falan trafikte bazen sinirlenebiliyorum. Ama genelde gerçekten trafiklerin sonrasında sinirlendiğini bile hatırlamıyorum. Yani öfke diye... Sizde genelde var. o zaman bir hatırlama sorunu var yani dinlemadım. Hiçbir şey hatırlamıyorsunuz siz de. Belki sinirlencek yani. unutuyorsunuz. Sabah ne unutuyorsun. yiyorum onu bile hatırlamıyorum. Ya öyle bir dünya değişmiyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> Yani mutlu mesaj yaşıyorum ben Peki çok teşekkür ederiz efendim Bu mutlu <gülüyor> Mutluluğunuza mutluluklar, mutluluklar kalk, kalk, eklemenizi diliyoruz önümüzdeki günlerde Ezo Hanım'a da buradan saygılar ee, Eğer kızım konuşurken kapattı diyorsa Ezo Hanım e, hatta bir sıkıntı vardı galiba trafikte bağlandığı için e, O yüzden kapattık Ezo Hanım'a e, evet, yanlışımız, e, yanlışımız olmaz Yanlışımız olma sevgiler. Ezo Hanım'a yanlışımız Ezo Hanım'ın kızına hiç Kıdemi yanlış derecesini sormadık yalnız çünkü oradan Aynen. anne sevgisinden bir derece yükseltmemiz lazımdı Günaydın Tabii. efendim Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi tamer yiğit ben tamer bey hoş geldiniz. hoşgeldiniz e, tamer yiğit diye oyun, oyuncu mu vardı ünlü evet ünlü vardı tamer yiğit diye ne tamer. oldu tamer bey sesiniz kaçtı neyiyim heyecanlandım herhalde yok yok heyecanlanmayın, heyecanlanmayın canım, heyecanlanacak bir şey telefonunuzu ağzınıza yakın tutun <gülüyor> kendinizi ya, trafikte Siz de trafikte misiniz tamer bey yok trafikte değilim iş yerindeyim ee, atölyede çalışıyorsunuz atölyede çalışıyorsun ne atölyesi tamer bey İmalat. Ne imalatı? Havacılık. Ne? havacılık. Havacılık. imalatı. Zeplin mi evet. üretiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Yani havacılık. havacılık. havacılık. Ne üretiyorsunuz? Zeplin mi üretiyorsunuz? Uçak mı üretiyorsunuz? Havacılık deyince de bizim çok fazla şeyimiz yok, bilgimiz yok. Uçak üretiyoruz. Uçak Uçak. üretiyorsunuz. Hayırlı işte sağlık. Yani öncelikle havacılık sektörüne katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. En son kimle kavga ettiniz? <gülüyor> Kızımla kavga ettim. Kızınızla mı? Evet. Kaç paket fırlattı? <gülüyor> <gülüyor> baba parasıyla alınan baba parasıyla alınan tableti mi fırlattı. Evet bana tablet fırlattı. Tekme attı mı? Efendim? Tekme attı mı? Tekme atmaya gelsendi ben kaçtım. Kaç yaşında kızınız? 2 <gülüyor> yaşında. 2 yaşında evet. En evet. deli zamanları. Evet, Televizyonda yani... siyasi olarak çok radikal oluyorlar 2 yaşındakiler. Evet dün 2 yaşında girdi. Eee bir oyun oynuyordu tablette. Çok sevdiği süper kahramanını. Ders sonra de şey yapmayayım kapatayım diye yalvardım ama kapattıktan sonra tableti bana tutlaştı. Ya sanki açmayı bilmiyor 2 yaşında. Sizde bir şeyler denilmiş. <gülüyor> Anne şaraya girip Barış dedim Yalnız bir şey söyleyeyim mi Tamer Bey? Evet. Yani hak etmişsiniz bence de tam hak oyunun etmişsiniz. oyunun en heyecanlı yerinde alınır mı tablet öyle elinize Allah sizi, sizi de oyunun en heyecanlı yerinde ya da en heyecanlı bir şeyin yarısında alsalar siz de sinirlenir Tableti tableti atarsınız En azından ya. ver orayı geçeyim ver orayı geçeyim ben falan deseydiniz bir hazırlasaydınız. öyle siz hemen almışsınız elinden yazık Bo boş bulundum bir ya bir daha ders olur bu size bu da size <gülüyor> evet. en güzel ders olur peki Geçmiş çok şey teşekkürler efendim görüşmek üzere Güle güle. Uçaklar Hayır uçaklar değil. gene kaçın kaçı olduğunu sormadık ya. Okta hep bak. Unutma özel sektördür ya belki. Yalnız derecesi düşecek olanları şey yapmıyor bence sormuyor Hep Çünkü art, Burada art, evlat hep sevgisinden art. dolayı oradan düşecekler var. Doğru. Burada düş burada düşerdi gibi geliyor bana. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Cihan Efe Kılıç. Cihan Efe Kılıç. Evet. Hoş geldiniz Cihan Efe Kılıç Bey. Hoş bulduk. Siz memur musunuz? Yok ben öğrenciyim. Siz öğrencisiniz. Nerede memur öğrencisiniz? olmak ister misiniz? Memur pek olasım yok ya. Olasınız yok. Nerede öğrencisiniz? KPSS'ye girmeniz gerekiyor çünkü ondan mı? KPSS'ye girmediğiniz için mi? Yok ya biraz anlamsız geliyor ya o kadar üniversite. Ha, o kadar memur yanlış yapıyor diyorsunuz. Bir anlamlı <gülüyor> sizsiniz yani. Yani işte. Kaçınız sınıftasınız? Ben son sınıftayım. KPSS'ye girmeyecek misiniz? Valla planlarım arasında yok aslında. Aileniz demiyor mu? Evladım bir KPSS'ye girsen iyi olur diye. <gülüyor> O aslında a, abim biraz zorluyor hani girsen... Abiniz, Abiniz memur mu? Abiniz Abim mı? yok, o da memur değil. O, o KPSS'ye de. girip kazanamayanlardan mı? E Ka yok, o yük yüksek mühendis olup başka yere kapağı attı, <gülüyor> o <gülüyor> Mutlu Mesut <gülüyor> şu Aa çok güzel. Sizin, siz ne okuyorsunuz bu arada? Ben kimya okuyordum OTTÜ'deyim. OTTÜ'deyiz. Peki efendim evet. KPSS'yi düşünmüyorsunuz. <gülüyor> düşünmüyorsunuz <Evet>. bunları anladım. <gülüyor> hatta şu anda A4'ten içeri girmeye çalışıyoruz ama pek de A4'te de sorarlar Önce kapıda dikkat edin Kapı. girebilecek gibi değilsiniz <gülüyor> <gülüyor> pek girecek gibi durmuyorsunuz valla pek girebilecek gibi değiliz çünkü durmuş durumdayız yani şey e, midtermler ya daha doğrusu final artık değil mi final final evet. Evet, siz başarılı öğrenci misiniz ee, ne açıdan sorduğunuza bağlı. Mesela başarısız, arkadaşlarınızın sevgisini başarısız. kazandınız mı? <gülüyor> Arkadaşlarına geçiminiz iyi mi? Temizlik alışkanlığınız? Yani karnenizdeki sağ hane, haneyi soruyoruz. <gülüyor> Vallahi temizlik alışkanlığı iyi, de arkadaşlarla geçim de iyiydi. Bile, bilemiyorum yani. Başarı i̇şte başarı, bu başarı bu zaten başlene Bu bu sorulara cevap vermenize gerek yok zaten. Ne açıdan dediniz ya? Orada bence zaten ortalamanız aşağı yukarı çıktı orada. Yani hiç hesaplamaya falan gerek yok. Vallahi 2.04 falan civarı evet. bir ortalama var yani. O da çok kötü. Aynen valla tam vurdunuz Hiç repeat olmadım. <gülüyor> Ama öyle devam ediyorum. En büyük ediyorum. başarım da bu, budur. Budur değil. Daha önce izlediniz mi ince sazı? Ee, i̇nce Saz'ı izledim dinledim hatta bazen e, zaman zaman pratik İn... yaptıklarında e, yanlarında bulunması satım olmuştu. Aa öyle mi? Evet yani TBT'de biraz e, görev yapmıştık o sıra tam karşılıklı e, gelip gidiyorlardı. Çok keyif aldığım bir gruptur. Süper. Yani çok güzel, çok O yaptı. zaman kiminle kavga ettiğinizi söyleyin ki torbanın içine isminizi atalım. Valla ben en son annemle kavga ettim. KPSS yüzünden mi? <gülüyor> yok. 3 gün önce çoraplarımı kaldırmış bulamıyordum. Nereye kaldırıyorsunuz? Ee... Siz de çoraplarınızı onlar yani anneniz mi kaldırıyor çoraplarınızı? Ya yok. Bu çamaşır bulaşık işleri genelde annelerden soruyor ya. Annem de işte yapmış ben koymadım dedi. Ben de hayır sen koydun falan diye olay biraz büyüdü. Siyasi Sonra hale geldi. Ben de yani. kızgınlıkla gidip 10 tane tekrar yeni çorap aldım. Vuh! Bir gün o bir da... çılgınlık edip 10 tane çorap aldınız ha. <gülüyor> evet, o da bütün eski çoraplarımı çöpe attı. O, o rest alay çekiyor. Ata'dan gidene gider diyor anneniz vallahi <gülüyor> Ola, bravo. O bitiş şey oldu biraz. <gülüyor> Rol, roller bu kadar netse olan babaya oluyor. Para parayı getiren. Valla yok işte e, hatta şey e, özel dersten aldığım e, para olduğu için biraz da böyle gururlanana kalmıştım ama Tabi eski çoraplarım gidince baya hüsran oldu sonucu e, Üzülmüştüm ama annem de işte yani Sonuçta bir... anne, A, anne. Atar, anne atar, ana yüreği. atar da yıkar da keser de Zaten en sonunda öyle bir şey söyledi Ben ne yaparsam doğrudur dedi Ben de tükk dedim ondan sonra malum taraf yine biz olduk. Bence ya. onun gönlünü almak için yapabileceğiniz en güzel şey kapasitesiz. <gülüyor> Ona geri <sınavına> girmeniz. <gülüyor> annenize vereceğiniz en güzel <gülüyor> hediye. Peki çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. iyi dersler. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Radyo Tümörüsü Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sana severler. En son kimle kavga ettiniz? Kimle takıştınız? Yani... Kimle kanlı bıçaklı oldunuz diye soruyoruz. Telefonumuz 210-30-30 esprilerinizi şakalarınızı bekliyoruz. Ve yarınki sas konserine davetiye veriyoruz. Elimizde davetiye bol. Davetiye konusunda hayal gücülü. sınırlı bir şeyimiz var. Ee, yani o sayıda verebiliriz. İstediğimiz sayıda veriyoruz. Verdiğimiz kadar ödüyoruz. Evet. E, <gülüyor> şey son 10 dakikanız sistemdi. kaldı sevgili dinleyiciler. Siz de bu fırsattan istifade, bu fırsattan istifade ince saza, e, şöyle ağzınızın tadıyla gidip, e, gönül rahatlığıyla dinlemek istiyorsanız son 10 dakikanız. Ve Cem işte Bey o. demiş ki Twitter'dan. En son cumartesi günü sarhoş olup gece gece 5 defa üst üste arayan sarhoş arkadaşımla kavga ettim. Sarhoş değil, zarhoş olacak Cem Bey. <gülüyor> ee, onunla nasıl sarhoşla nasıl telefonda kavga edilir ya? Sarhoş sarhoş edilir ona bakacağız Oktay orada bir virgül koyuyoruz Günaydın efendim Günaydın Kimle görüşüyoruz? Alişan Balko hocam Alişan Bey hoş geldiniz yayınımıza ne yapıyorsunuz? İyiyim vallahi. ya ben biraz önce çok ironik bilmiyorum konu değil konu biraz önce farklı A bir şeydi sanırım Yok hiç farklı o, değildi Demonte sohbetler programımız buyurun Ben o arada kavga ettim inanamazsınız Hadi çok güzelim ya yani. şaka yapmıyorum trafikte Bu bir ironi <gülüyor> mi yoksa sitem mi? Genelde ben zaten şeyde kavga ederim trafikte de yani ama şey o benim şeyle alakalı haksızlığa dayanamıyorum o yüzden. Hmm. Herkesi kendiniz gibi biliyorsunuz Herkes. ve mükemmeliyetçisiniz. Ee, evet. Bir de başka ne vardı? En son söylenecek şeyi en başta söylüyorsunuz tamam hatırladık sizin özelliklerinizi. Evet ne oldu kimle <gülüyor> kavga ettiniz Mes mesele neydi mesele hemen? Ya bu şeyden normal e nedir onun adı? Yol keser de hani bir iki tarafa geçer, birisi Tunus'a gidiyor, birisi de şey, beslekarı kesiyor, şey, e, büklümler. Hı hı, Oradan evet. işte aslında aşağı inecek insanlar var da, o kesen yoldaki birisi gelmiş ol, illa bir adım daha gideceğim diye önüne duruyor. Biz Durum, yapmadık bir kesen. kere, bize bağırmayın Ayşen Bey. <gülüyor> arabanın salar geçecek. Bize Sanki ben çıkardım arabanın burnunu. <gülüyor> Biraz gene hararetlendim yani şu anda. Orada efendi en en önde bir efendi vardı. O bir şeyler söyledi. Adam böyle inip falan şey yapıyor. Ben de 2-3 araba arkadaydım çıktım. Dedim yani efendi aklı Geçten herkes geçecek. Falan. Sonra adam peşime gelmiş. Orada bağırıyodum da bilmem ne de yanımda böyle cam açık konuşa konuşa bağır bağır gidiyoruz. Ha, kadının yanında artistik yapıyordun mu diyor. Artistik yapıyordunuz diyor. E, <gülüyor> diyor. Siz de artistik mi yapıyordunuz Alişan Bey? Ya Bağıırdım tabii ben canım. Yani artistik yani yaptığınızı atan, kabul atan. ediyorsunuz siz de. Yaptım tabii yaparım ben genelde çünkü. Atana atar gidere e gider e felsefesi <gülüyor> <hep> var <gülüyor> yani. Hem ya. ironi yaparım ben. ben... Evet. A Amerikan konsolosluğun orada yanıma gelmiş böyle bir şeyler. Orada bağırıyordum bilmem ne. Ben de tabi cema camı açıp tekrar bağırmaya başlayınca biraz daha durulduk. Şey olmadı yani. Sonra bana bangavak dedi. Ben de biraz sinirlendim. Arabayı böyle üstüne kıvırıp Küfür etmiyorum, Dangalak diyorum dedi. Bana. <gülüyor> dangalak ee, kavas anlamındadır. Yürüyen dismetedir. Ondan, ondan sonra böyle yan yana camlar kapalı paşa paşa böyle. Yan yana cam cama dedi, gibi bir devam. şey oldu yani. Ne güzel olmuş ya bu. Aa harika, harika, harika. Sonra geldik yani. Nereye ha, geldiniz? Yine beraber geldiniz yani. <gülüyor> Tabi ondan sonra şey olmadı. Yani Siz... orada bir artkale patlama anı mı yaşadınız? Peki ne oldu sen ikna sonra? oldun mu dängalan küfür Hı. olmadığına? Ya ben de ona küfrettim sonra. Ya, Dangalak Dangalakteseydin sen de ona. Ama siz öyle Yok, demediniz. Ben... ben küfretme lan dediniz, dediğinizi dediniz. Yürüyen hizmet eden Yok, adam annem. Küfretme dedim. Ondan sonra küfretmiyorum. Dangalak dediniz deyince ben bir tabii şaşırdım böyle. Geri zekalı dedim devam ettim ben de ondan sonra. Ya sizin bana bir şey söyleyeceğim de kavganız <gülüyor> Dadından yenmiyor yani. Tam <gülüyor> ya. Silgisini alsaydınız keşke adamın en son. <gülüyor> ya da en atsaydınız. De... Ya da en değerli eşyasını kırsaydınız. O da olabilir. Ya, yani bilmiyorum. Çok. Gerçi çok sinirlenmiş ya. Olayı evet, ha. Tekrar yaşadan Tekrar şey. Esas ne, ne biliyor musunuz problem? Yani orada siz kadın e, sürücüye destek mahiyetinde arabadan çıkıp şey yapmışsınız ya, mısınız ya. Evet. Orada mesela sizin arkanızdaki arabadaki biri çıkıp da şey deseydi. Bir tane yok. Beyefendi de haklı. Beyefendi de haklı deyip sizi gösterseydi olay kapanmıştı. Evet. Yok adam zaten orada şey yaptı yani orada... Ben de çıkınca insanlar da biraz korna çalmaya başlayınca kapattı kapısını devam etti. O herhalde biraz. He. Öyle bir ben seni yalnız ba ama. tek başına bir yerde sıkıştırdım diye devam etti. Yani, evet aynen öyle. Dangalak. Peki Teşekkür burada yürüyen hizmet eden <gülüyor> anlamında kullandık. <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere Alişan Bey. Büyük geçmiş olsun. Çok tatlı, çok hoş. İyi yıllar mı? Var mı? Ben... bu adamın şey ayarları bozulmuş Sinirleri ya. Çok bozulmuş. bütün ayar İyi mayar dedi ya. 15 olacak. <gülüyor> atar ve gider arasındaki fark ne ben? Şimdi çok çevremde genç olmadığından bunlar da benim gençliğimi lafları değil. Atar karşılama, gider yol verme. Yani. Yani Atan bir karşılama. Atara atara atara atar yapmak nedir? Gidere gider yapmak nedir? Atara gider yapılır mı? Atara gider atar yapana yaparsan... gider yapılır mı? Atara atarla mı cevap vermek gerekir? Gibi sorular mı? Yerine göre atara atarla veya atara atar veya atara giderle. Atara giderle verir. cevap verirsen biraz hızlı yapmış olursun prosesi. Hayır, prosesi bir. Proses yani önce atarla olursun. cevap vereceksin. Yumuşacaksın. Sonra Ondan verir. sonra giderini vereceksin. Bana de örnek verebilir ne yapacağız. Ben sana skeç birazdan... Sen teorik sordun teorik cevaplıyoruz. Günaydın arkadaş. Günaydın. Günaydın. Merhaba. merhaba. Kimle görüşüyorsun efendim? Dilara ben Dilara hanım kaç yaşındasınız? 23 23 aslında tam atarların giderlerin dünyasındasınız galiba Kimin dünyası? Atarlar ve giderler dünyasındasınız Aa, Aslında hiç değilim ama geçen gün başıma kötü bir şey geldi Ne oldu yani bu şekilde... bir kere önceki Dilara hanım siz merdiven mi çıktınız yoksa heyecanlı mısınız? Ya ben e, dolmuştaydım sizi aradığımda tamam. Sonra o an arayacaksınız diye çok gerildim Çünkü dolmuşta konuşamayacaktım Hemen indiniz Şimdi mi? Doğmuştum. İki durak önce mi indiniz? <gülüyor> hayır hayır tam zamanında aradım Aslında öyle oldu ha, İyi iyi. E, o ben zaman inmiş... niye nefes nefesesiniz? etsiniz? Onun bir şekilde açıklamanız lazım hey Heyecan işte Yürüyorum çünkü o ha, yüzden Yürü Yani yürü yürüyorsunuz ve hizmet ediyorsunuz <gülüyor> anlamında Hep, hep böyle yürüyorken nefes nefese kal Yok yok yani bilmiyorum oldu Peki Dilara Hanım dinliyoruz buyurun. sizi buyurun ben şey Geçen gün ya hiç tanımadığım biriyle kavga ettim A -a. Aslında yani çok saçma oldu Yürüyen merdivendeydim İşte okula yetişiyordum Ondan Siz hep böyle değişik mi? araçlara biniyorsunuz ya, Yürüyen merdivende nasıl okula yetişiyorsunuz Böyle bir dünya mı Yürüyen merdivende ya şöyle, hani Yürüyen merdivende hızlı koşmak zorunda kaldım Yine böyle nefes nefese bir durum Ondan sonra evet, Ama kimseye çarpmıyordum gerçekten hani, Kimseye çarpmadan o arıyorlardan makas atarak böyle çıkıyordum. Sonra arkamdan bir adam şey yaptı. İşte önüne baksana koşmasana falan böyle bağırdı bana. Ama ya dokunmadım bile adama yani. Hı hı. Ondan sonra ben de işte şey, çok şaşırdım çünkü hiç öyle bir şey beklemiyordum. Hani böyle ah sana ne bir ayol falan şeklinde bir böyle döndüm falan baktım adam. Ciddi yani hani sert böyle kavga edecek falan. Ondan sonra geri döndüm hiçbir şey demeden gittim korktum çünkü biraz. Yani atara atar yapamadınız. yapamadınız. Yani... Yok atara atar yapamadınız. Burada mesela atara atar yapsaydınız <gülüyor> yap nasıl cevap verirdiniz? Atara atar <gülüyor> <atarı gülüyor> nedir burada? Dikkat etsene be falan dendi size. Ne diyeceksiniz öyle durumda? Ee, ya işte samanya diyerek aslında bir şey demeye çalıştım yani. Bir örnek ya abi. size samanya deseydi? <gülüyor> Peki atara gider nasıl yaparsınız? <gülüyor> atara gider hiç yapamam. Ya yani peki gider, Atara gider, gider. Atara gider. Önüne gider baksana ya yavaş yapalım. yavaş gitsene diyen adama saman ye demek gibi gibi bir şeydi falan. Ne diyorsun ya falan. <gülüyor> İkemli sonrası. İkemli sonrası. İsa i̇şte onu diyebildim bir tek. Ne diyorsun ya diyebildim. Sonra da kendi kendimi teselli ettim. Ya boşver. Boşver boş boş şey ya boyunca. Şey siz yani. doğrusunu yapmışsınız <gülüyor> aynen, sana ne diyebilirim. Aynen, aynen aynen. Kendi Hanımefendi dileğinizden taviz vermediniz. Çok teşekkür ederiz efendim. Görüşmek üzere. Ben teşekkür güle ederim. Güle güle Dilara Hanım. Hoşçakalın Dilara, Dilara Hanım'ın Hanım yalnız sürekli yürüyen Dilara, hizmet eden Dilara, olduğunu Dilara, anladık herhalde değil mi? Bütün Dilara evet. yürüyen hizmet eden Dilara, anlamında. anlamında. Valla kız hiç durmuyor non-stop oradan oraya oradan oraya oradan oraya adeta bir şey gibi gidiyordu. Günaydın efendim. Günaydın merhabalar Dicle ben. Dicle Hanım, hoş geldiniz kaç yaşındasınız? Hoş bulduk. 32 yaşındayım. 32 yeni artık sizden... Vallahi Kaçın kaçın. kaçın. kaçın. Valla ben 4'e okay. geldiniz diye tahmin ediyorum. Yok daha 9'lar falan yeni memur olmuş. Haa ha, o zaman... 9'a tamam. gel. Evet 9'un ikisiyim şu anda ve asaletimi bir imzaladım Tam da sizde gününü buldunuz. Aa. Sizin asaletiniz hayırlı olsun öncelikle. Yeni asaletinizde başarılar diliyorum. Asaletinizi aldıktan Teşekkür sonra ederim. bizi aradığınız için bir derece arttırıyoruz kıdeminizi. <gülüyor> Süpersiniz. Valla. Tamam. Ayrıca sizin asaletiniz kendinizde var. Onların size asalet vermesine hiç gerek yok. Bence ay suskunluğunuz ay. da asaletinizden yoksa bir lafa bakarım gider beni dik durmadan değirilmedi. <gülüyor> Böyle oluyor. Yani. <gülüyor> çok karıştı. Bir akşama kadar bize malzeme çıkacak galiba. Çok, Peki 32 çok... yaşındasınız. Bence sizden de geçti ama atar atar gidere gider yapıyor musunuz? Yapıyorum. Ben çok agresif bir insanım. Hatta son kavgamı da sizin dükkanda çok yakın bir arkadaşımla yaptım. Aa, Aa. Biz izledik mi Zevkler? <gülüyor> Çünkü öyle bir <gülüyor> huyumuz var. Huyumuz kurusun. Birileri kavga etmeye başlayınca... Masa içi kavgaları yakından takip ediliyorduk yanımızda da. Bir iş uydurup yanına gidip orada dinliyoruz kavgaları. Hayır. Fahir vardı o gün. Fahir de baya bir... Kasanın başında duruyordu. Biz de barın önündeydik. Fahir öyledir. Kasayı kimseye <gülüyor> bırakmaz. <gülüyor> Bizim Faire öyledir ama canım canının sağ olsun canının sağ olsun tatlıya bağlandın peki tatlıya bağlandı bağlandı bağlandı İyiyiz şu anda neydi Aa, kavga? kavga biraz <gülüyor> madem o gün dinleyemedik Faire de kaçırmış işten güçten, <gülüyor> kız, kıza i̇şten güçten. Kız, kız. kız kıza mı kız erkek kavgası mı kız kıza mı erkek kavim kız kızı mı kız kızı mı masa kızı masasıydı zaten de e, konumuz biraz şeydi. Ben arkadaşın e, birisine taktığı durumdan çok rahatsız oluyorum. Takılmış durumda birisine. Hı hı. Siyasi Ancak sebeplerle. Oluyor, geliyor, bunlar, bu, bunlar siyasi sebepler istiyorsunuz. Siz yani arkadaşınızı aslında e, övdünüz. Sen <gülüyor> onun kaç kat üstüsün. Ne işin var o adamla gibi bir tartışma. Hayır hayır öyle de değil. Yani öyle davranmaması tarafdarıyım ama dostlarla öyle davranmak istiyor falan filan. Neyse Sonra canım bunlar ama... özel şeyler Ege sen de iyice kavga yırdı. Allah beni de ilgilendirmiyor doğru. Ege anlatırım geldiğimde anlatırım merak etme detayları uzun uzun geldiğimde veririm sana bu tamam. ben ben bir süre gitmeyeceğim dükkana hastayım da <gülüyor> sen gelmeyi. <gülüyor> geleceğim geleceğim seni özellikle senin olduğun günü bulacağım geleceğim. <gülüyor> <da veririm gülüyor> <falan>. teşekkür, <ederim. gülüyor> teşekkür ederiz teşekkür ederiz sağ olun. Sağ olun, olun. görüşmek ederim. üzere hoşçakalın. <gülüyor> <gülüyor> Her zaman bekleriz, yürüyen hizmet eden anlamında. Ee, atara atar gidere gider yaparken zamanımızın da sonuna geldik. İki tane dinleyicimiz zaten belli. Zeynep, Zeynep Maltaş Cansu, Cansu Hanım, Cansu Hanım annesine babasına armağan edecek davetiyeleri. Bir şanslı isim daha seçiyoruz. Cansu Hanım telefon beklediğimizi bir kere daha hatırlatalım. Bir şanslı isim mi seçiyoruz? Bir şanslı isim bugün. Yarın genel davetiyelerimiz var, dinleyicilerimiz hiç üzülmesinler. 5 beş, beş davete vermişik miyiz bugün? 3 yazılmış benim elimdeki. Mi? Bizim elimizdeki e, göre 3. Şöyle e, yürüyerek gidip gelmeye çok uygun bir konser olduğunu düşünerek... E, ...İncesaz konserinin yarın akşam saat veririz? 20'de. Evet Dilara Hanım'a verelim diyorum. Ne diyorsunuz? Çok rahat Kabul gülür. edenler edinmiştir. E, Dilara Hanım'a da tebrik ediyoruz. Tüm dinleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Kavgadan, gürültüden uzak, uzak bir barış işinde... ...yıl olmasını temenni ediyoruz ayın 15'inde. Ocağına bir gün olacak...